Meteliye kurşun atmak. Süleyman Nazif'in yanında Abdullah Cevdet'in para hırsından bahsedilirken birisi Meteliye kurşun atar. Deyince Süleyman Nazif şöyle tamamlamış: Hayır, kurşun atamaz, göbek atar. Evet, pratik bilgiler. Bediüzzaman Hazretlerinin hizmetkarlarından Vahşi Şaban'a pantolonundaki ütü izinin çift olduğunu, şaka yollu hatırlatan yakınına altta kalmayıp şu cevabı vermiş. Biri yedek, öteki bozulunca lazım olacak. Evet. Ankara'nın en sevimli tarafı. Yahya Kemal'e Ankara'nın en çok hangi tarafını seviyorsunuz diye sorduklarında şu cevabı vermiş. İstanbul'a dönüşünü